Oh, this is good. Çıkkastı Kainat, bugün 21 Kasım Pazartesi. Yıl 2011, ay 11, gün 325, Kasım 14. 1432, Hicri Zilhicce 25, 1427, Rumi Kasım 8. Fırtına. Yemek listesi gün 325. Salçalı köfte, zeytinyağlı biber dolması, salata ve karpuz. Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi. takvimi. Lord, after she done did everything she won't do anytime she feel like she said what she want to say anytime she felt like that's what wind her up in the two -row mall, making her little graveyard play You know I went down I went down to the San San Jose for Went to my little baby down there stretched down on a cool white grenade yeah, I had a G-O-A sticker in her hand that I go and Oh, won't you bless her Wherever that little girl She may be I don't care if She's in heaven or hell Or purgatory She ain't never gonna find No man to love her Look down the body and Said baby When I grow I want Ten dollar Gold piece On my eyelids and I want Loaded crap In my shoes I want To find This working Girls around Yeah I want me Second line right, And I'm so funky New Orleans blues All playing funk Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 94.9. Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı Ömer Madre, Mayrıl Gaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Dr. John'a diyelim. John Crewe asıl adı. Ama asıl adı Mac Rebenach. Malcolm John <gülüyor> Mac Rebenach Jr. evet. Ama John Crewe diye de biliniyor. Dr. John. Asıl bilindiği ad, sahne adı son derece önemli bir piyanist, şarkıcı, besteci ve her türlü müzik janrıyla da aynı derecede usta bir şekilde ilgilenebiliyor. Blues, boogie, and roll ve tabii New Orleans'in bütün nüansları. Evet onun doğum gününde çaldığımız 21 Kasım 1940'da doğmuş kendisi. Büyük bir keyifle Onun New Orleans Standartlarından biri olan St. James Infirmary Adlı parçayla Açılışımızı yaptık Evet Özetlere bakalım Haftanın ilk açık gazetesinde Çok yoğun bir Dünya gündemi ve Hareketlilik olduğunu görüyoruz Kısaca özetleyebilirsek Mısır'da Müthiş çatışmalar oluyor Askeri yönetim bindirdikçe bindiriyor ama tahrir meydanındaki direnişçiler de pek boyun eğecek gibi gözükmüyorlar son derece. Ciddi çatışmalar var. Sabaha karşı görüntüler vardı. En az 13 göstericinin öldüğü, yakın e yakında yaralı olduğu haberi var. Ondan bahsedebiliriz, bahsedeceğiz zaten. Arkasından tabi e, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın da muhalif militanları ezmek için sert önlemler alacağını söylemiş. Evet, Sunday atmış. Times gazetesine bir mülakat vermiş ve tehdit savurmuş bir dizi. Onlardan bahsedilebilir. E, tabi Occupy Wall Street haberlerini de vereceğiz. Olağanüstü üniversite... E, Kaliforniya Üniversitesi'nde polisin artık günde böyle bahçe sular gibi biber gazı öğrencilerin bütün hepsinin yüzlerine biber gazı sıkarak yürümesine sahne olan olaylar var. Ama son derece ilginç bir cevap da aldı şey, üniversitenin rektörü Chancellor diyorlar işte kadını. Derin bir sessizlik içinde uğurlayan öğrencilerin görüntüsü vardı. Ondan da bahsetmek, bahsetmek tabii depremden maalesef Van'da bir çocuğun da soğuktan öldüğü haberi var. Çocukların özellikle sağlık durumunun çok ciddi şekilde etkilendiği ile ilgili başka haberler de var sadece. Evet. Arada sırada gelen ölüm haberleri değil. Değil. Üç bin çocuğun da yaşamının risk altında ol, olduğuna dair müthiş bir haber var. Ve yalnız değilsin Van'dan da bir yaşananları takip etmeye ısrarlı vatandaşlar olarak dün Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara da bir mektup gönderildi. Ondan da bahsedeceğiz. İnternet filtresinin de 22 Kasım'da başlayacağını da belirtelim. Bunun bir sansür olduğu yorumları çok yoğun. Aslında çok yoruma da gerek yok bu bir sansür. Hı. Bedelli meseleleri de yarın belli olacak. Avrupa'dan haberler var. İspanya'da seçimler vardı. Ee, İspanya ve İtalya'nın ekonomileriyle ilgili bir haber var. Ee, Almanya ve Birleşik krallık arasında e, yapılan bir anlaşma, Avrallan'ın kurtarılması karşılığında verilen karşılıklı tavizler. Hani o çok sevilen eski Lübnan Başbakanı Günker'in dediği gibi kapalı kapılar arkasında yapılan anlaşmalar var ya Avrupa'da onlardan bir tanesi daha gerçekleşmiş. Belki zamanımız karısı onun detayına biraz girebiliriz. Bir de e, çok önemli bir e, olay daha vardı. Guardian gazetesine dün çıktı. Sizi de ilgilendiriyor yakından. Ona da zamanımız mutlaka kalmalı diye düşünüyorum. Ee, zengin ülkeler 2020'ye kadar iklim değişikliği konusunda bir anlaşma e, yapamayacaklar. Yapamayacaklarını. Bu olmuşlar evet. evet. O konuda da evet. iklim değişikliğiyle ilgili zaten ve dünyadaki gezegen durumuyla ilgili de çok sayıda haber var. Birer cümleyle verebiliriz. Yani amfibi amfibi hayvanlar yok oluşa doğru hızla gidiyor dünya. Okyanuslarda da hızla yok oluşa doğru gidiyor haberleri de bunların arasına eklenebilir. Böyle işte. Peki dönelim şimdi bakalım haberlerimize ne oluyor. Bir de çok önemli bir haber daha vardı. Başka gazetelerde olmayan ondan da bahsedebiliriz. PKK ile devlet yetkilileri arasında yeniden başlayan görüşme sürecinin ilerlediğine dair de bazı haberler yer aldı. Onu da takip edebiliriz. Yeni bir takım gelişmeler olduğundan bahsediliyor orada da.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 şiddet kullanarak yani plastik mermiler, göz yaşartıcı bombalar, göz yaşartıcı bile dememek lazım, gaz bombaları ve başka şeyler kullanıyor. Ayrıca da büyük sopalarla acayip şekilde dövdüklerini gördük. Yani 13 kişinin öldüğü üç gün içinde 13 kişinin öldüğü, bine yakın kişinin yaralandığı bir durumdan evet. bahsediyoruz. hani başka şeylerde kullanılmış olabilir. Sadece bunlar da değil. E, fakat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 Kaba kuvvete karşı ilk e, e, askeri yönetimin ve kollu kuvvetlerinin ilk açıklamalarının ne şekilde olduğunu biliyor musun? Dün aşağı yukarı üçüncü günde yabancı güçlerin kışkırtmaları sonucunda. Bunu bilmiyordum ama iyi ki bilmiyormuşum. Çünkü bayılabilirdim artık. de bulantısından kaçıncı kere duyduğumu hatırlamıyorum. Mübarekten, Kültür Bakanı istifa duymuştuk daha, daha önce. İşte. Aynı şeyi. Bir de gençler aldatılıyorlar demiş. Askeri Yabancı güçler tarafından tarafından. Evet. Mi ee, Kültür bakanı istifa etmiş yalnız kabinedeki olaylar üzerine. Bu meseleyi kültürel bakımdan çözemeyeceğine bir karar vermiş. Kültür bakanı mı? Hmm. Ben öyle değerlendirmedim. Hani biraz ya, daha pek, haysi, pek. kabinenin biraz daha haysiyetli bir e, üyesiymiş gibi değerlendim ama tabii ya, hani Mısır biz... siyasetine daha çok derin bilgiye sahip değilim düzeltme gelirse.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 Mısır halkının da doğrusu. Mısır'da devrim süreci aslında devam ediyor diyebiliriz. De kesinlikle falan. devam ediyor evet. Ve tabii dünyada da yani Yunanistan'da Ohi hareketi, İspanya'da Indignados hareketi, Şili'de öğrencilerin hareketi ve bütün dünyaya şimdi yayılmış olan Occupy hareketi, işgal hareketleri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 Ama e, büyük ölçüde ülkedeki memnuniyetsizliğin tabi bununla bir alakası yok. E, i̇şte Esad'ın da ve birçok başka yorumcunun da görmezden geldiği nokta bu. İşte militanlarla mücadele falan diye sunuyor bunu. Dış basına böyle bu şekilde paketliyor. E, ama sokak gösterilerinde e, yani saldırıları demiyorum hani işte bazı Partisi e, şeylerin merkezine falan işte el bomba satılması gibi şeyler de oluyor, eylemler de oluyor. Ama bunların dışında sokak gösterilerinde büyük ölçüde e, Suriye'nin Halkı var ve saldırılar da bunlara karşı yapılıyor. Çünkü onlar daha görünür oraya ortada. Evet bu arada elimizde de Suriye şeyin de Mısır'dan çok net olmamakla beraber sesler var. Bir Şöyle bir kulak Mısır'da. Mısır'da olup biten yani tahrir meydanı özellikle müthiş şeyler oluyor yakından takip etmeye çalışacağız. Evet yani Mısır'da mübarek kendi giden günler sırasında ordunun da bizim bizle beraber filan olduğunu söyledikleri zamandan çok farklı bir dönemde girilmiş olduğu açıkça görülüyor. O askeri polisin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 zayıf halkasını oluşturuyor diye bir haber var. Ne diyorsun? İspanya için mi? Evet. Yani şu anda Avrupa bölgesinin zayıf şeyi o kadar fazla ki noktası İspanya'da bunlardan bir tanesi olsa çok mu diye geliyor açıkçası. Hani şimdi özellikle kuzey hattı tarafından Almanya Fransa hattı tarafından böyle yakıştırmalar yapılıyor. Güneydaer işte İtalya, İspanya, Yunanistan vesaire.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 O bakımdan bakıldığında. Şimdi nerede yargılanacağı filan Büyük tartışıyor. ihtimalle Libya'nın yargılanacağı, Libya'nın yargılayacağı söyleniyor. Kaddafi vermeyeceği yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Ama tabii önümüzdeki günlerde Uluslararası göreceğiz. Ceza Mahkemesi Libya'da yargılansa ama bizimle de işbirliği yapılsın gibi bir talepte de bulunmuş. O da mümkün olabilir. Şimdi orada şöyle bir tehlike de var Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geleceği açısından. Orada çıkacak muhtemel bir ölüm cezası kararı.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 İşte bütün İspanyollar 40 milyon İspanyol işte bilmem ne falan Biz seçimlere katılım oranını söyleyelim mi? Katalanlardan ve şeylerden pek bahsetmemiş bu arada İspanyol Basklar, olmayan Basklardan ve... Ama verin. orada işte hani herhalde biraz daha üst kimlik vurgusu olsa gerek. Evet peki. Bilmiyorum katılım yani. Katılım ne kadarmış? %57.6 E değil Yarıdan biraz fazla. Doğrusu istersen Yani şey, e, andan daha fazla. Oy verebileceklerin yüzde 57.6'sı yalnız bu biliyorsunuz. Bence çok yüksek bir sayı değil mi? Evet eh, tamam yani çok bir demokrasi açığını da işaret edecek kadar da büyük bir şey değil şimdi. Doğrusunu Bence istemem. her iki kişiden biri oy hakkı olan oy kullanmıyorsa bu büyük o kadar. Neyse bunu tartışması. <gülüyor> girmeyelim abi. pek girmeyelim. Tunus'taki gibi değil tabii. En azından onu söyleyebiliriz. Peki Occupy Wall Street haberlerine ve diğer haberlere de geçeceğiz. Ama e, bir kısa ara verelim. Onun arkasından konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete Dr. John'dan dinlediğimiz ikinci parçada onun doğum gününde 1940'da bugün doğmuştu biliyorsunuz söylemiştim. Row Row Row Your Boat bu da New Orleans Playground adlı albümden aldığımız bir parça. Ta çocukluğumuzda bize öğretilen bir Anglo-Amerikan çocuk şarkısını New Orleans Cesini yaparak değiştirmiş ve çok Pek güzel bir hale getirmiş. Ona bir günaydın daha demiş olduk. Bu şekilde evet. açık radyo 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve devam ediyor açık gazete. Saat 8.30'u 5 geçiyor. Ve Wall Street meselesi de bütün dünya çapında devam ediyor. En ilginç şeylerden bir tanesi California Üniversitesi'nde Davis Campus'un İnanılmaz şeyler oldu. Gerçekten inanması güç. İşkence görüntüleri var aslında. Öğrenciler e, oturma eylemi yapan öğrencilerin önünde e, bir polis ayakta geliyor ve biber gazının yüzlerine işte bakıyorum ben bir 45 santim mesafeden sakin bir şekilde sıkarak e, geçiyor e, bahçe, bahçe sular, bahçe gibi, sular gibi. evet hortumla bahçe sular gibi ve bunun poli, şey polis nasıl savunmuş biliyor musun bunu? Yani oldukça bir kere of California Üniversitesi Davis kampusu rektörü mü diyeceğiz? Chancellor diyorlar işte Linda evet. Katehi bir açıklama yapmış. Bir araştıracağım soruşturacağım demiş. Tıpkı Mısır'daki askeri yönetim gibi soruşturacakmış. Tüyler ürpertici buldum demiş görüntüleri ama... Ee, öğrenciler pek bu muameleden hoşnut kalmamışlar tahmin ettiğin gibi ve istifasını istiyorlar. Çok geniş çevrelerden istifası isteniyor. Görevini kesinlikle yapamadığı için. Önce işte. bir basın toplantısı düzenlemiş Linde Katehi, Katehi e, Rektör e, bu basın toplantısında e, işte Çeşitli açıklamalar yaptıktan sonra da binayı terk etmeyi reddetmiş dışarıda öğrencilerin çok yoğun gösterisi olduğu için herhalde biraz çekindi. Ama göstericilerin zaten sloganları biz e, barışçılız ve e, çık dışarı yürü evine git evine yürü şeklinde olmuş. Polise de aynı şekilde yapıyorlardı öğrenciler. Ama you can sonra... go diye bağırıyorlardı gidebilirsin gidebilirsiniz de gittiler de polisler ilk seferinde. Fakat sonrası yani katehiye yapılan hakikaten ee... tarihte görülmüş evet. en mükemmel gösterilerden birisi. Eylem, e... Eylem biçimlerinden... biçimlerinden bir tanesi e, rektör çıkıyor. Önce bir çekingen bir ifade var yüzünde. Yani videoyu tarif ediyorum şu anda ama gerçekten izleyince insanın tüyleri diken diken eden cinsinden. E, böyle o çekingenlikle yürümeye başlıyor ve çit çıkmıyor. İki grup öğrenci yerde. Sesi yerde oturmuşlar ve sadece topuk ayak sesleri yanındakilerin ve rektöre rektöre hanımın. Utanç yürüyüşü. Utanç yürüyüşü. Ben e, uzun süredir böyle bir şey görmemiş olduğumu söyleyeyim yani. Belki de ömrümde bu kadar ilginç gördüğüm en şeylerden biridir. Etkili gösteri yürüyüşlerinden biridir. Utanç içinde bir SUV yani 4x4 bir cibine binip gidiyor sonunda ama... Yani uzun süre hatırlanacak bir eylem biçimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Polis ne demiş peki biliyor musun? Polis demiş ki biz saklı orantılı kuvvet kullandık demiş. Bu görüntülerin üzerine polis evet, yerde oturan öğrencilerin üzerine çok net gözüküyor burada hani öyle işte bulanık görüntüler işte bir arbede anı falan değil. oturan bağdaş kurmuş oturan insanların Gözüne sıkılan e, gaz var. Neden peki şey biliyor musun? Bir kadın bir kere kolunu yakalamış olan polisten geri çekmiş bir kız Aa, öğrenci. Doğru. Bu haklı kılıyor demiş. Aynen böyle açıklama yapmış. İkincisi de birisi de kendini top gibi yaptı. Ana rahmi pozisyonunu aldı. Bu da olmaz demiş. Polise direniştir bunlar demiş. Haklıyız gösteri yaptı. Tahminen de öyledir. Yani şey işin e, kötü tarafı tahminen de mevzuata uygundur evet. polisin yaptığı. Standart bayağı standart polis uygulaması demiş ama bu onları kurtarır mı bilmiyorum. Şeyin e, Önünde de davul dersleri verilecekmiş. Vurmalı sazlar dersleri Bloomberg'ün evinin önünde. Amerika'nın, New York'un en zengin dördüncü adamı galiba kendisi şeyden gelmişti biliyorsunuz. Wall Street'in has adamlarından bir tanesi kendisi polise de kesin emir veriyor asıl öbür polislerden bir tanesi de Louis adlı polis eski emekli polis de şey diyor beyaz gömleklilerden korkun doğrudan doğruya Bloomberg'den belediye başkanından emir alıyorlar bir numaralı halk düşmanı da benim şimdi diyor tutuklayacaklar ama hemen ondan sonra da geri geleceğim diyor ve bu Etraflıca konuşma fırsatımız olacak. Dört bir tarafta bu Wall Street meselesi devam ediyor. Şimdilik burada bırakmamızda yani zaman açısından mecburen bırakacağız herhalde öyle söyleyeyim. En önemli noktalardan bir tanesi. Bugünkü haberlerden birisi Türkiye'den de Ergun Özbudu'nun yeni anayasa yapmanın şu anda mümkün olmadığını Söylemesi haberi var. Onu da hemen ekleyelim. Uzlaşma komisyonu bence ölü doğmuş bir bebek demiş. Neşe Düzel'in kendisiyle yaptığı mülakatta söylüyor. Anayasa hukuku profesörü ve daha önceki anayasa yapma komisyonunun da içinde bulunmuş, yer almış. Kendi adıyla anılan bir komisyonun da bulunduğu. Profesör Dr. Ergun Özbud'un yeni anayasa yapmak şu anda mümkün değil. Bırakın yeni anayasayı önümüzdeki yıl tamamlamayı başlanabileceği bile şüpheli diyor. BDP ile MHP'nin Kürt sorunu üzerinde ortak bir noktaya gelebileceğini tasavvur edebiliyor musunuz demiş. Dört parti uzlaşamaz anayasanın çıkması için oy birliği şartı aranıyor demiş. Oy birliği şartı komisyondan bir metin çıkmayacağını gösteriyor. Komisyonun çalışmasını düzenleyen 15 ilke sanki bu anayasa işi Nasıl olmasın diye baştan konuldu. BDP ya da MHP ben bu işte yokum derse komisyon dağılmış oluyor zaten demiş. Önemli bir gelişme. Bir önemli gelişme de şeydi PKK ile devlet yetkilileri arasında yeniden başlayan görüşme süreci ilerlerken adı konmamış bir ateşkesinde devam ettiği haberi vardı dün Hikmet Durgun'un taraf gazetesinden haberi KCK yürütme konseyi örgütün silahlı kanadı olan HPG'ye bir talimat gönderdi. Talimatta devletle PKK arasındaki yeni görüşme sürecine değinilip sürece zarar verecek hiçbir eylemde bulunulmamasını istedi diye önemli bir gelişme. Daha bir gün önce de Markar Esayan yazmıştı. PKK ile çöken müzakere sürecinde önemli bir aşama yaşandı. Yani Devlet Kandil'in Levce köyünde PKK yetkilileri Karasu ve Ok'la ok görüştü. bunun teyit edilemeyen ama güvenilir kaynaklara göre olduğu söyleniyor örgütle sınır dışına çekilmeyi de içeren ateşkes de anlaşıldı diyor bir diğer iddiaya göre de PKK ateşkes ve geri çekilmeyi kabul etti ama çağrıyı Öcalan'ın açıklamasında ısrar ediyor diye haberler vardı. Bir haber Radikal Gazetesi'nde bugün vardı yine. E, Ayme e, giden yeni bir davadan bahsediliyor. Bu da aslında daha önce bizim de burada değinme fırsatı bulduğumuz Mor Gabriel Manastır ile ilgili. 1614 yıllık manastır e, Türkiye tarafından işgalci sayılıyordu. Kendisinin 2 milenyadır kullandığı topraklar üzerinde. E, şimdi bundan doğan ihtilaf e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülüyormuş. Manastır tarafından bunu da haberini vermiş olalım. Türkiye'den aslında zamanımız az kaldı başka haber yoksa bir tane dünya haberi var son derece önemli isterseniz onu da verelim evet Türkiye'den bu şey meseleleri kayıtların silinmesi meselesiyle ilgili ha, bazı evet. şeyler vardı ama bir de Dersin meselesi tartışılıyor bunları zaten daha sonra Ali Bilge ile de konuşma fırsatı bulacağız onun için şimdilik geçen de çünkü yeni bir şey de başlatmak üzereyiz depremi takip etmeye. Daha doğrusu Biraz deprem daha yakın... sonrasında Van'daki durumu takip etmeye yönelik bir Van depremi günlüğü köşemiz. Köşemiz oldu. Yani en azından her gün 5-10 dakika süreyle gündemde tutmak, gündemde kaldı. tutmak çabası içinde olacağız. Birazdan o programa gireceğiz. Ona girmeden önce sen ne diyordun? Ben ne diyordum? Ee... Zengin ülkelerin yeni bir iklim sözleşmesi imzalama konusunu 2020'ye kadar ertelemesi üzerinde biraz konuşacaktım. Biliyorsunuz işte siz zaten gideceksiniz 28 Kasım 9 Aralık tarihleri arasında Kyoto sonrası dünya iklim rejimini belirlemek üzere Güney Afrika'nın Durban kentinde Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı gerçekleştirilecek. Aslında gitmeseniz de olurmuş şimdi. Bu son açıklamadan sonra öyle bir durum söz konusu. Ee, şey denmiş. Guardian'daki haberde 2016'ya kadar yeni bir iklim anlaşması dünyanın zengin ülkeleri beklemiyor. Eğer e, 2016'da yeni bir iklim anlaşması imzalanırsa 2020'den önce devreye girmesi beklenmiyor denilmişti. Evet ama bütün raporlara bakıldığı zaman Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir... E, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nun iki raporlarına göre e, durum zaten hiçbir gecikmeyi kaldıramayacak kadar... Zaten gecikme, hatta çok hatta, ciddi gecikme evet. olduğu söyleniyor. Bu arada bu işte Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Japonya, ABD ve diğer zengin ülkeler diye... ...isim verilmiş. Hatta Birleşmiş Milletler de... ...kabul ediyormuş bunu biliyor musunuz? Çok yani ilginç bir durumla karşı karşıyayız. İnkar... ...devrimi dediği... ...Jensen'in... ...bu olsa gerek Robert Jensen... ...tarım ve endüstri devrimlerinden sonra... ...inkar devrimi yaşıyor dünya diyor. Fatih Biroldan bir alıntı var... ...Uluslararası Enerji Ajansı'ndan. 2017'ye kadar herhangi bir... ...yürürlüğe giren bir anlaşma olmazsa... ...iki derecenin altında iklim değişiklik kalması... Hedefi sonsa kadar kaybolacak ortadan. Evet IPCC'de zaten aşırı iklim olaylarının feci hale geleceğini yeni açıkladı bu hafta sonu. Bir yeni açıklanan şey amfibikler 6. büyük yok oluşa giriliyor. amfibik hayvanlar, kurbağalar filan, semenderler gidiyor. Bir de dünya okyanuslarının son bir rapor, dehşet verici bir rapor. Kaliforniya Bilimler Akademisi'nden geldi. Okyanuslar da elden gidiyor. Eh ne yapalım? Biz mücadeleye devam edeceğiz. Yüksek yerlerden bence arazi evet. almaya yönelmek lazım artık. Aynen öyle. Şimdi deprem konumuza geçiyoruz. Van depremi Günü. Evet tekrar günaydın. Ciden merhaba. Günaydın. Yeni bir biraz önce ufak bir açıklamayla anlatmaya çalıştık durumu ama e, topu hemen sana da bırakırsak daha kolay olacak durum. Evet depremin bugün 29. günü 23 Ekim pazar günü Van Erciş merkezli meydana geldi. 9 Kasım'da Van'daki merkez depremi Edremit merkezli deprem işi daha da büyüttü. Biraz gecikmeyle aslında 29. günde depremin günlüğünü tutmaya Başlıyoruz. Onun için de özür dileriz. Ama bugünden itibaren olabildiğince Van'la irtibata geçip orada ne olup ne bittiğini aktarmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Aslında bir çeşit iletişim ağı oluşturabiliriz. İhtiyaçların yönlendirilmesi için. ...belki yardımcı olabiliriz. Bir taraftan da Ümit Kıvanç... ...önceki gün Taraf Gazetesi'ndeki yazısında... ...müthiş anlatmıştı. Çok basit bir tarama yapmış aslında. Bu anda felaket ötesi... ...vaziyet evet. diyordu. Evet, ona yani. Ve aslında medya bitti. Yani Artık orada bir şey yok. Önceki gün gazetelerde Basın Yeni Informasyon... ...genel müdürlüğünün... ...açtığı çadır kente, çadır kent değil de... ...işte iki tane orada basın çadırı yaptılar. Cem Emir'in ve Sabahattin abinin... ...hayatını kaybetmesinden sonra... O çadırda bile artık çok insan kalmıyor çünkü eskisi kadar çok orada gazeteci yok. Olanlarda bir ayakta olan otel var orada kalmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla Van'dan gelen bilgi gittikçe azalıyor. Van'a ilgi de gittikçe azalıyor. Onu acaba tekrar bir harekete geçirmenin yolu olabilir mi? Evet tek, tekil istiyoruz. olarak bazı gazeteciler Cüneyt Özdemir, evet, Müjgan Halis, Müjgan öyle, Halis. Cüneyt Özdemir öyle sadakarca çalışıyorlar. Onlar bir kafayı taktılar evet. evet. Taraf gazetesinden de iki kişi dönüşerek belki de sürekli haber vermeye çalışıyorlar ama dediğin gibi son derece cılız ve yetersiz olduğunu görüp yüreğimiz dağlanarak biz de ne yapabiliriz'e baktık yani. Şimdi Ümit Kıvancı'nın yazısında söylediği şöyle bir önemli şey var bence. Ümit'i sadece bir köşe yazarı olarak burada algılamamak gerekiyor. Çünkü 1999 Marmara depreminde sivil koordinasyonun başında olan isimlerden biriydi ve 4-5 ay gitti orada yaşadı. O yüzden deprem anında ne yapılması gerektiğini iyi bilen insanlardan bir tanesi olarak konuşuyor. Ümit'in söylediği şeylerden şu bence önemli. Şimdi insanlar Van'ı terk etmeye başladılar. Bu doğru. Bence son derece palyatif çözümler bulunuyor. İşte çeşitli insanların evlerini açmaları falan gibi. Bu da doğru. Ama sonuç olarak bir milyon kişilik bir kentten söz ediyoruz. Herkes yani imkanı olan herkes oradan taşınabilse bir yerlere gidebilse 200 bin kişi falan gidecek. Van şehir merkezi 370 bin kişi. Bu bilinen rakam. Bunun sayılmayanına da düşünün. 500'e yakın olduğunu Van Belediyesi söylüyor. Bu insanlar ne yapacaklar? ...evlerine girmiyorlar... ...çadır kentlerde yeterince çadır yok... ...ercişte de durum aynı şekilde... ...ve evlerin önünde bekliyorlar... ...korkunç ee, soğuk çok bir korkunç. Bir, ...bir de devlet memuru ediyoruz. öğretmenler filan da... ...ailelerinden uzakta ne yapacaklarını bilemez... ...yani hakikaten... ...bir facia yaşanıyor ve bakan... ...özellikle... ...İçişleri Bakanı... ...İdris Naim, Naim Şahin şey dedi... ...yani biz Haiti'den filan çok daha iyi durumdayız... ...yani bir takım böyle gerçeğe hiç tekabül etmeyen şeyler söyledi. Buna da ki zaten iyi durumdayız. Buna hiç sevinemeyeceğim. Ha evet... Japonya'yı yakaladık filan gibi ...yakalamak üzere ya Japonya'nın ifmesini dedi. Ne demek onu Erdoğan bayraklar dedi yalnız. Ha onu, evet. Yani. Evet. Bu arada e, oradaki doktorlardan da e, çeşitli açıklamalar varmış mesela Yeşil Gazete'den ben bu sabah okuyorum e, bu sabah iki, iki çocuk daha e, pardon bir çocuk daha soğuktan evet, yaşamını olabilir. yitirmiş e, zatüre enfeksiyon ishal gibi hastalıklar artmış çocuklar arasında 300 bin çocuğun risk altında olduğu söyleniyor. 300 bin bana biraz fazla geliyor rakam olarak. ama Pardon, e, bir şey. Öznur Ürgün adlı kız çocuğunun 12 yaşında yaşamını yitirdiği haberini de vermiş. Ya sanırım önümüzdeki günlerde bu haberleri çok daha fazla evet. duymaya başlayacağız. Çünkü bizim bir süredir yürütmekte olduğumuz bir ağ var. Yalnız değilsin .wordpress.com diye. 23 Ekim günü bunu harekete geçirdik. Türkiye'den ve yurt dışından Türkiyelilerin uğraştığı bir site. Bir çeşitli iletişim sitesi aslında. Dolayısıyla onun vasıtasıyla çokça bilgiye ulaşabiliyoruz Zaman zaman da ulaştıklarımızdan çok hoşnut kalmıyoruz tabii. Çeşitli raporlar alıyoruz. İşte Afet Soros Psikososyal Destek Birimi uzunca bir zamandır orada çalışıyor. İlk rantlarını tamamladılar. Otuzar psikolog sürekli alandalar. Ve aslında neredeyse çalıştırılmıyorlar mesela. Şimdi Van Deprem'in en konuşturulması, konuşulması gereken şeylerinden bir tanesi oradaki bürokrasi, belediye ve valilik ilişkisi. Van Deprem'in beşinci günü, dördüncü günü gittim Van'a. Biz gittiğimizde Van Valiliği ile Van Belediyesi arasında ilişki yoktu. Birbirleriyle konuşmuyorlar. Oradaki, yani oradaki bütün o siyasi şeyleri anlayabiliyorum. Neden böyle olduğunu da anlayabiliyorum. Ama gerçekten umurumda değil. Ümit'in de yazısında öyle bir şey var. Yani tamam birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Siyaseten orada ciddi problemler var. Ama bir koordinasyon masası kuruluyor. O masada valilikten insanlar var, belediyeyi davet etmiyorlar. İnşaat mühendisleri odalarını davet etmiyorlar. 9 Kasım'daki depremde olanı gördük ondan sonra. O yüzden hani oradaki bütün o ilişkiler, bütün o rakamlar, insanların söylediği her şeyin bir aslında söz süzgeçten geçirilip raporlanmaya devam edilmesi ve sürekli anılması gerekiyor gibi geliyor bana. Ve bunun takipçisi olmak gerekiyor. Çünkü sürekli yardım gidiyor. Ee, şöyle düşünün 23 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında her gün Van'a 150 tır giriş yaptı. O dönem bunu bir tane lojistikçi hesapladı. Her gün 150 tırın giriş yapması Van'ın toplam 4 yıllık falan lojistiğiymiş bu. Evet. Ya içindekileri bilmiyoruz ama giden tır sayısı normalde 4 yılda giden tır. Ne oluyor? Dağıtılamıyor. Çadırkentler'de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Malzemeyi görüyoruz ama erişemiyoruz diye anlatıyorlar. Yardım için oraya gidenler de aynı şekilde. O yüzden onun koordinasyonunun falan da takipçisi olmak gerekiyor. Ve gerçekten orası çok soğuk. Ee, İstanbul, Marmara depreminden çok daha küçük bir depremden ama çok daha büyük bir travmadan söz ediyoruz evet. tuhaf bir şekilde. Evet. Peki biz şimdi şeyden de bahsettin Yalnız Değilsin Van'dan. Onun bir, yani iki şey konuşalım şeyden istiyorum. Bir tanesi bu Yalnız Değilsin Van'ın mektubu o Başbakanlık ve ilgili bakanlıkları Mektup bir de biz bu programda Nasıl bir hatta Harekat izlemeye çalışacağız Bu konuda da azıcık bilgi verir misin Şimdi yalnız değilsin Van dediğim gibi 23 Ekim'de çok hızlı Bir şekilde kuruldu ve aslında bir web sitesi Yapmaya çalıştığımız şey şuydu en başından itibaren İstanbul'da Bir yerde yardım var ama tırları yok Ya da tır var yardım yok onları nasıl bir araya getiririz Nerede neye ihtiyaç var bunları nasıl Düzgün listeleriz Doğru bilgiye ulaşıp mesela bir köy özellikle sosyal medya hem çok işe yaradığı hem de çok fazla yanlış bilginin sürekli tekrarlanmasına evet. neden olduğu için o dönemde <gülüyor> mesela bir köyden söz ediliyor. O köye yardım lazım deniyor ve biz bunu binlerce defa görüyoruz gün içinde. Aslında çok basit bir şey yaptık. O köyün muhtarına telefon ettik ve bilgi doğru mu değil mi diye bakıp ona göre hmm. yayınladık. Dolayısıyla bir şekilde aslında güvenilir bir kaynak olmaya gayret ettik ve doğru yönlendirmeleri yapmaya çalıştık. Tam medyanın da işte artık elini ayağını bu çektiği dönemde biz de şunu düşündük. Yani evet teknik olarak artık bu senin yapabileceği bir şey yok. Ama bir şeyi takip etmek gerekiyor. İki tane televizyon programında toplam 150 milyon liraya yakın para toplandı. Kızılay'ın hesaplarına giden paranın en son benim görebildiğim Kızılay'ın kendi web sitesinde 50 milyon lira civarındaydı. Akut'un topladığı ve diğer yerlerin topladığı bir sürü paralar var. Bir bunlar ne olacak İki verilen sözler ne kadar tutulacak? Evet toplandı, mı, Ve, toplandı, e, toplandı yani. mı toplanmadı mı Üç biz bunu nasıl takip edeceğiz? Van depreminin yarattığı ilginç şeylerden bir tanesi şu nasıl bilgi edinme hakkımızı kullanacağımızı bilemediğimiz bir durum var ortada. Hı hı. Çünkü normalde çok teknik olarak giriyorsunuz internet sitesine şu konuyla ilgili şuradan bilgi hak edinme hakkını kullanıyorsunuz. Şimdi bu afad denilen yapı Başbakanlığın afat afet koordinasyonu o kadar geniş ve herkesi kapsayan bir yapı ki işte aile ve sosyal politikalar bakanını da kapsıyor, çevre ve şehircilik bakanını da kapsıyor. Kocaman bir şeyden söz ediyoruz. En sonunda dedik ki kalabalıkça bir grup ya derdimizi oturalım kağıda dökelim ve bunu bir şekilde soralım ve sonra da takipçisi olalım. Evet. O yüzden bu mektup şu anda başbakan ve konuyla ilgili 7 bakana daha gönderilen bir mektup haline geldi. Yalnız değilsin van.org adresinden ulaşılabiliyor ve oradan imzalanabiliyor. Ayrıca yalnız değilsin van internet sitesi bu mektup aracılığıyla kendi database'ini de oluşturmayı hedefliyor. Çünkü orada bir soru var. Van'la ilgili gelişmelerden haberdar olmak istiyor musunuz? Haberdar olmak isteyenleri bir listelenip bunları en azından bundan sonraki süreçte daha hızlı ulaşabileceğimiz bir yapıya sokmak gibi bir niyet var. Ne kadar işe yarar aslında yarayabilir. Çünkü en azından sorular var ortada ve bu soruların yanıtlarına ihtiyacımız var. Bu kadar soru soran olunca da herhalde birisi de çıkıp yanıt vermeye başlar diyebiliriz. Ne kadar diyoruz. bastırılırsa, ne kadar soru sorulursa o kadar işe yarar bence de. Yani evet. her bütün tarihte gördüğümüz. Evet, evet. Ee, şey. Peki Van deprem günlüğünde ne yapacağız? Hı. Van deprem günlüğünde aslında depremin gerçekten günlüğünü tutacağız. Dediğim gibi bugün 29. gün. Hem Van'da neler oluyor, neler eksik, neler fazla. Hem de Van'daki insanlarla olabildiğince konuşmaya çalışarak. Çünkü Van'da şu anda üç grup insan var. Bir Vanlılar var ki onlar zaten depremzede. Bir oraya gönüllü olarak çalışmaya giden ve çadır kentlerde yaşayan insanlar var. Bir de çeşitli kurumların orada artık yerleri var. Onlarla konuşup neler olduğunu biraz seslerini duyurmaya çalışmak aslında Van, Vanlı'nın sesi olmanın yoluna bakmak. Biraz da soru sormaya devam etmek. Evet yani burada esas itibariyle amacımız da bütün bu yardımı koordone etmek vesaire değil, değil aslında. Sadece onların elini tutuyor olabilmek. O fizik... Evet. Sesi verebilmek evet. aslında. O sesi Dok çıkarabilmek. Dokunma yani meselesi. Buradayız his hissini verebilmek en azından. Evet. Dediğin gibi biraz geç kalmış olabiliriz ama... Evet. Neresindan? Geç olsun, güç olmasın. Güç olmasın. Ayrıca <gülüyor> da Ümit'in yazısının bana verdiği şöyle bir ilhamda da var bir taraftan. Bugüne kadar ana akımdı. Geri alıyoruz şeyimizi. <gülüyor> Mevzimizi geri alıyoruz <gülüyor> medyadan. Biraz da aslında bizdeki <gülüyor> şeyde e, oydu yani başlarken hani bu ilginin düşmesini fark edip de sorunların devam ettiğini görme, görmemiz evet. üzerine evet. evet yani biz bunu düşünüp seninle konuştuğumuz zaman aramızda da ve seninle konuştuğumuz zaman daha Ümid'in yazısını da görmemiştik evet o, daha görmemiştik üstüne, üstüne gelince çok kendi payıma bir du duygulandım yani doğru bir iş yaptığımız düşüncesi büsbütün bana da geldi o yazıyı görünce peki bu şekilde devam edeceğiz çok teşekkürler. Çeşitli konuklarımız da olacak herhalde. Evet olacak. Her gün konuklarımız olacak. Van Depremi günlüğü, Deprem Günlüğü@gmail.com diye bir mail adresimiz var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Aktarmak istediklerinizi aktarabilirsiniz. Biz Van'a bağlanacağız. Van'daki arkadaşlarımıza bağlanacağız. Aynı zamanda 99 depreminde burada koordinasyonu yürütmüş insanlarla oturup konuşacağız. Oradaki eksikliklerden biri sivil koordinasyon çünkü. Hı -hı. Ne yapılabilir diye aslında hep beraber bir çeşit kafa yoracağız. Bir çeşit beyin Yapacağız. Evet. Pek çok teşekkür ederiz. Van Depremi Günü. Açık gazde. Randing davasında telefon kayıtlarının silinmesine 59 gün kaldı. Açık gazde. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz? Günaydın. Günaydın, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, yine uluslararası ekonomi politik meselelerini konuşmaya karar vermiştik ama... E, ...yine Türkiye'nin gündeminin de ağır bastı. Artık çaresiz olarak... ...pazartesi günleriki... ...programlarda genellikle... ...Türkiye'de hızla değişen... ...bu gündem şeylerini de... E, ...gelişmelerini... ...takip etmekten başka çare yok... ...diyelim. Evet. Yani iki şey vardı. Bir tanesi bu... ...dersim meselesi. Bununla başlayalım isterseniz... Tamam. Kim bilir kaç defa konuştuk ama bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi içinde ciddi bir şeyde yol açtı tartışma mı deneyecek bilmiyorum ama şimdi dersin serisi gibi pek çok husus var Cumhuriyet Halk Partisi'nin Açıklığa kavuşturması gereken hususlar çünkü e, sonuçta e, zor bir durum yani partinin e, geçmiş mesela dersin meselesi partinin genel başkanının e, kendisini ve ailesini ilgilendiren bir husus çünkü e, dersimlidir e, genel başkan var aileniz başkanı olduğunuz partiden mağdur o, olmuş dolayısıyla. Bunu ner, nasıl kapatırsanız, nasıl, kendiniz geçmişte bu konuda merak etmişsiniz ki kendiniz devletin müsaadeye masar e, kabul ettiği e, bir dersimlisiniz. işte bürokraside e, yükselmenizde engel e, çıkarılmamış, e, belli mevkilere gelmişsiniz ama kendiniz de tabii ki e, bu göç aileniz göçe ma mazur kalmış. ...başka yerlere gitmişsiniz ama bir şekilde kendinizi de araştırmışsınız. Buna ilişkin döküman toplamışsınız. Yani genel başkanı olduğunuz partinizin yarattığı mağduriyet üzerinde kendiniz de araştırmışsınız. Eşiniz de bu konuda, eşinizin ailesi de yeğeniniz ki söz konusu açıklamayı yapan kişi de benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun yeğenidir. Öyle mi Hüseyin Aygün'den bahsediyoruz evet. Cumhuriyet Halk evet. Partisi Milletvekili. Evet, milletvekili. Ya bu konuda e, aileniz e, ne kadar e, Cumhuriyet idaresiyle daha sonraki hayatlarında kendiniz e, bütünleşmişse de e, soru işaretleri taşıyarak e, gelmişsiniz. Adın e, babanızdan dedenizden e, bu öyküleri dinleyerek büyümüşsünüz. Nitekim kalkıp gitmişsiniz şöyle. Eee lağudğa geldiğinizde bürokrasi de siyaset de İstansabli Çağlayan Gille ee, Kılıçdaroğlu e, bu konuda e, Çağlayan Gille görüşür. Yani bu konuyla ilişkin yani mağdur olduğunuz olay aslında başkanı olduğunuz partinin geçmişinde e, bulunuyor. Dolayısıyla böylesine bir durumla karşı karşıyasınız ve tüm tarihsel süreç boyunca ee, İctidar e, Cumhuriyetle bütünleşmiş olan bu partinin kadrosu, bu, bu e, süre, bunu gizlemişler çok uzunca bir yıllar boyunca. Yani şunlarla açıkçası bu metallerle, e, bu konulara ilişkin dokümantasyon ortaya çıkması, bu konuların e, korkmadan konuşulması. ...şunun sırasında 10 e, sene bile değildir. E, bir takım çalışmaların içerisine e, ayıklayarak yolculuk yapardık. Hala gizli bir takım belgeler var. E, e, bugün bununla yüzleşmek durumuyla karşı karşıyasınız. İkimizin aslında bugünkü yani kadroları böyle bir olayla yüzleşmekle ilişkin bir e, konumda değil. Öyle bir vaziyette değil. Bunun böyle bir olmadığını söyleyen... Ee, insanlarınız var, kadrolarınız var ve e, aslında bir şey e, sizin tarafınızdan da ortaya çıkarılmış bir durum. Bununla yüz siz kişi hayatınızda yüzleşmişsiniz ama siyasi hayatınızda e, yüzleşiyorsunuz. Tabii CHP Genel Başkanı'nın taşıyabileceği bir e, durum değil bu. Çok kolay bir olay da değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği vaziyet zaten e, yüzleşemeyen bir parti. Yüzleşemediği için de ee, oturduğu durduğu yerde duruyor. Yani sadece e, bu, bir de şöyle bir şey vardır hayatınızda. Böyle e, bu tür meselelere girdiğinizde e, e, hem Atatürk döneminde hem İnen'i dönemine e, hem de başka zamanlara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzleşmesi gereken pek çok husus var. Ama genelde şöyle olur ya Atatürk dönemi aklanır, İnen'iye yüklenir ya da ikisi de aklanır Kötü işler tarihi hep Demokrat Parti ile başlar bizde ee, işte şey ile başlar ne der ezanı e, Arapça okuttu diye başlar sanki bu bütün bu 1923 ile 50 arası e, işte zaman zaman duruma göre ineniyor yıkılan durumları vardır ama Atatürk dönemi farklıdır. Şimdi bugün artık dersim üzerine e, yazılanlar çizilenler dokümantasyon e, onlarca cildi buldu. E, ayrıca mesela dersimle ilişkin... E, harekat sadece e, 37-38 yıllarını e, kapsamaz e, e, yani 20. yüzyılda sadece dersimde 38'e kadar işte 1978, 9, 16, 26, 30 ve 31'de de harekatları oldu. Onlarca bugün artık dersim ve Kürt meselesini ilişkin işte rapor, e, kitap, dokumentasyon onlarca e, şeylere ulaştı. Şimdi aslında hem dersime gelene kadar hem Kürt meselesinde hem de genel olarak açıkta CHP'nin kavuşturması gereken o kadar olay var ki, yaşananlar var ki bunları isterseniz ben bile şu anda bir liste sunabilirim. Yani Atatürk'ün Kürt meselesine bakışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, bu bu meseleyi de değerlendirme çeşitliliği yani 25'e kadar 1925'e şey kadar e, kürtlerle olan e, münasebet bunu da açık kavuşturması gerekiyor. Daha sonraki gelişmeler 25 sonrası girişimler. bir şey de bilmiyoruz. Yani tam dersin değil. Bütün bu Kürt isyanlarında, bu Kürt harekatlarında e, ne kadar insan öldüğü de yuvarlanır. Bunların nelere mal olduğunu bilmeyiz. Bu, bu harekatlarda Kullanılan silahların e, toplu öldürme silahları, e, gaz bombası, yabancı kaynaklardan e, bakarız yani bunlara genel olarak. Onlar da e, yani bizim genelkurmay kayıtlarımız. Hatta bu konuya ilişkin Türk Tarih Kurumu kayıtları bile e, gizlidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi e, bu e, tarihe ilişkin... E, ...kendini zaten bugüne kadar yani ortaya dökememişti... ...böyle şeylerle çıkıyor... Ee, ...ama bunların... Yani ...şeye gidelim... ...Kürt isyanlarını... ...bir e, tarafa şimdilik koyalım... ...yani biz Lozan müzakerelerini... ...Muzul, Kerkük, Kursu... E, gelişmeleri... ...Lozan'da bir katman yaratırız... ...İsmet Paşa deriz... ...hayatında ilk defa dış şeye gitmiş bir kişidir... Ama burada neler olduğunu çok ayrıntılı olarak bilen, araştıran münenver kesim de yani son yıllara kadar çok fazla değil Çünkü bunun son derece tehlikeli konulardı. Yani Kürtlerle, Kürt kelimesini ettiğimizde benim yani Kürtlere özgürlük diye bağırdığınız takdirde 141 ve 142'den 15 yıla kadar uzanan hapis cezası alıyordunuz. Halklara özgürlük, Kürtler, Kürtlere özgürlük dediğinizde. Şimdi Menemen olayından İzmir suikastine kadar İzmir suikastine kavuşmuş bir olay mıdır? Değildir. Değildir, ee, evet. Yani İzmir e, suikastinde, suikastin içerisinde bulunan e, kişi, ya bunu Kemal Paşa ile birlikte planladım diyor, asılıyor ama yani do, bunların nasıl kavuşması lazım? Yalanla gelen bir tarih üzerinden e, çözümle yapıyorsunuz. Mesela İkinci Dünya Savaşı döneminde e ee, Almanya yanlısı, Nazi yanlısı taraftar e, taraftar politikaları izlendi. Mesela sorayım size Hitler'in hediye ettiği Mercedes'e binen bakan kim? Biliyor muyuz? Saracoğlu mu? Hayır. Yakın, yakınlarına geldiniz. Numan Menemenci Bu oldu. Numan Menemenci oldu evet. Yani hiç ne dediği Mercedes'e binen dışişleri bakanınız var sizin. Evet. Yani, yani şimdi e, bu dersin meselesinde e, bir zaten çok daha önceden başlanmış olduğuna dair çok sayıda e, bilgi ve veri de var elimizde ama harekatı zaten e, dersimde isyan olmadığını ve devlet tarafından planlı bir katliam uygulandığını, harekatı da Atatürk'ün planladığını bu konu üzerinde çok sayıda çalışma yapmış olan Profesör Baskın Oranda e, söylüyor. E, dersimde isyan yoktu. Bunu diyenler tarihle pek fazla ilgilenmeyenlerdir. O yıllarda tam olarak hakim duruma devletin asıl amacı hakim olmak değil fethetmektir diyor. E, yani, bir, bir, zaten bu konu ilişkin yani buraya bir, bir, yeni, e, Cumhuriyet İdaresi e, mühendislik yapıyor. E, ve burayı Evet, yani bir demir yollarının da yatırımın yüzde 60'ı Ankara'nın doğusuna yapılmıştır. Doğusunda olmasının nedenleri belli. Yani bu konuya ilişkin sayısız raporlarda, yani burası Türkleştirilmek isteniyor. Ee, yani Kürtten Türk yapma projesi e, tümüyle buna hassediliyor. Buraya kaynaklar yapılıyor ve bu <gülüyor> isyana bağlı olmak sizin, burasının e, halli mevzusu var. Yani bir e, bu, bu konuya ilişkin baskın e, Hoca'nın 1981 yılında, yani benim açımdan e, önemlidir o yurt yayınlarından çıkan Mete Tuncay'ın tek parti dönemine ilişkin kitabından e, içindeki pek çok husustan e, hepimiz, çoğumuz yararlandık. Ama son zamanlarda mesela gerçekten ciddi arttı bu Necmettin Sılan e, e, e, Halk Partili ee, bu konularla görevlendirilmiş e, işte Osmanlı'dan e, Cumhuriyet'e intikal eden kişilerden e, etkin kişilerden biridir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilişkin yıllar <gülüyor> boyunca en önemli müfettişliğini yapmış kişinin bütün hatıratı ve dokümentasyonunu Tarih Vakfı 2010 ve 2011 yıllarında e, yayınladı yani bu konuyla ilgili olarak okumak isteyenlere ee, tavsiye edebileceğim bir şey. Evet, Birçok belgeyi de İş Bankası yayınları ikinci halinde Hı. yayınlamış durumda. Yani bu konuda bilinmeyenlerin yanı sıra epey açığa epey çıkmış, ortaya çıkmış olan şey şey. De var, Hüseyin Aygün'ün kendisi de şimdi tartışmaların konusu öznelerinden biri olan Hüseyin Aygün'ün de çalışmaları var anladığım kadarıyla. Hem de bir kısmı Kürtçe'de yazılmış olan yani bu konularda fazla sadece bilmekle bilmemek arasında evet. bir tercih meselesi. Yani Celal Bayar'ın daha önce de konuşmuştuk. Yani ben kendi halimde iki rapor. Bir tanesi tesadüfen bir e, maliye müfettişinin e, özel olarak hazırlayıp dönemin başbakanına sunduğu raporu benimle paylaşmıştı. Rahmetli Burhan Sultan Bey. Onu radyoda açıklamıştık. Evet. E i̇şte yine Celal Bayar üzerinde araştırma yapan bir, bir akademisyenin hala devletin resmi kayıtlarında olmayan ama daha sonra popülerleşen şark raporları. Sayısız raporlar var. Zaten Necmettin Sıla'nın arşivi hem kendi raporları hem de 1925'ten itibaren 20'li yıllardan itibaren devletin tüm kayıtlarında bulunan Raporları ıı, sıralamışlar Yani Tuğba Ak Ekmekçi ve Muazzez Fervan'a ıı, Teşekkür etmek Lazım. Aynı zamanda Zafer Toprak ön sözüyle yayınlanmışlar Yani benim gördüğüm ıı, Bu ıı, külliyat ıı, Eksiksiz Bir külliyat. Bir de mesela dersime ilişkin bir ıı, şey oluşturabiliyor ıı, Gayet ıı, Oluşturabilen ıı, 100 tane basılan bir e, devlet e, genelkurmay e, şeyi var. Mesela onu da bu beyin arşivinden bulmuşlar. Jandarmaya ilişkin e, şeyler. Yani pek çok santim santimetre karesi e, aşiretlerin başkanları çadır sayısı e, her şeye varan e, derecede e, bilgilerin mevcut olduğu raporlar var. Ama hala hazırda ha bunun ötesinde Atatürk'ün evladı maneviyesi Sabiha Gökçen'in ben e, söyleyeyim, Türk, tarih, yok. Türk Hava Kurumu yayınlarından 1981 yılında Atatürk'e ilişkin anılarını içeren kitap bunun içinde tabii e, Hanım bu harekata e, katılır. Buna ilişkin e, çok ciddi e, bilgileri e, bunlarda bulabilirsiniz. Ayrıca sözlü tarih içerisinden gelenler var. De, e, tabii Gökçeri mesela e, zehirli gaz ya da napalm gibi bir şey atmış olduğuna dair... E, şeylerde belgelerde geçiyor. Hatta e, bizzat Kılıçdaroğlu'nun e, yaptığı kendi yaptığı mülakatte de e, eski dışişleri bakanlarından o zamanki e, polisçi po, polis şey, neydi adı? E, İhsan Sabri ne fareler gibi zehirledik mağaralara kaçtılar lafını da bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylemiş durumda. Tabii. Ama ayrıca iki günden beri de Radikal Gazetesi de Dersim Gerçeği diye şey yapıyor. Meseleyi ele almış. Devam eden Abdullah Kılıçlı Ayça Örer'in şeyinde önce planlama yapıldı. Sonra katliam yapıldı. Atatürk'ün imzalı belgeleri de var. Haydutlar bertaraf edildi diyor. Cenal Bayar da terörist bunlar diyor. Işte. Toplu şekavet hadiseleri muayyen bir program dahilindeki çalışmaların neticesi olarak... ...kısa bir zamanda bertaraf edilmiş... ...o zamanki Başbakan... E, ...Celal Bayer... E, ...o mıntıkada bu gibi vakalar... ...bir daha tekerür etmemek üzere... ...tarihe olunmuştur diye... ...tarihin belki de... ...en e, yanlış çıkan... E, ...şeylerinden... ...kehanetlerinden birini yapıyor... ...bravo ve alkış sesleri arasında... ...Evet... ...yani... E, ...ilgilenenler açıkla kavuşturması... E, ...ve yoğunlaşmak isteyenler için çok e, ciddi bir şeye sahibim e, bu konuda bilgiye, tüphaneye sahibiz. E, onun için üçten farklıyız. Ama bunun e, kabullenilmesi, yüzleşilmesi, itiraf edilmesi e, bu gerçekle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bunu kendi içerisinde sindirerek bu mevzuyu ortaya koyması... E, ...aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, de bu mevzuyla yüzleşmesi... ...biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor... ...ama Cumhuriyet başının şu haliyle... ...bu işi... ...kaldırması pek mümkün... gözük ...çünkü bugün... ...o... E ...dersin, baskının... Yani ...işte, islahını... ...hareketini planlayanlar kadar kafalara sahip... ...insanlıkla dolu... Bu evet partisi. ...yani şey de çok tuhaf... ...yani mesela bugünkü işte... Çeşitli gazetelerde sözünü ettiğimiz kitapların yanı sıra Radikal Gazetesi'nde sadece işte gizli plan, kanlı baskının beş sene önceden planlandığını, hazırlandığını da ortaya koyuyor. 33 tarihli, 1933 hangi aşireti, nereye sürüleceği bilgisi bile mevcut ve bizzat Atatürk'ün de imzasını taşıyan planlar, harekat planları falan var. bu Sılan arşivi bunların hepsini tek tek veriyor. Yani e, bunlar hepsi orada var. İngiltere'de gaz kullandılar demiş evet. mesela. O da evet. doğrulanmış. Yani Çağlayangil'in dönemin emniyet müdürü gelin ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların içinde bunları fare gibi zehirledi sözlerinin İngiliz belgeleri de doğruluyor. Ve inanıyorum ki gazda kullandılar ifadesi var. Elçiliğin Londra'ya merkeze gönderdiği mektuptu. Ee, Muhsin Batur'un anılarında da söylüyor. Burada artık ben duruyorum. Bundan sonra, Çünkü Batur harekata havacız boy olarak katılır. Evet. Ve anıların o bölümüne geldiğinde bundan sonrasında okuyucudan özür dilerim hayatımın karanlık sayfası gibi. Yani şimdi tam hatırlamıyorum. Yazamayacağım der. Dersin Hı. bombalamasını. Evet. Yani bu kendisi bizzat burada durur. Orada durur anılar. Bunu herhalde 90'lar inanmıştı yanlış anı, anımsamıyorsam bu bu bu böyle bir olay ama sadece bu değil. Yani baktığınızda tarihinizde Kürt meselesine ilişkin işte, 20'ye yakın o şey var, o var. Bunlar da bunların da açıkta kalışması gerekiyor. Tan Matbasını CHP'nin değil mi Tan Matbası olayı? Evet. 1945 4 Aralık tarihindeki bu vandalizm bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani isimleri de vermemizde Bir çoğu intikal etmiş Nihat Erim'den Vali Kırdar'a halen yaşayan Gazeteci Cumhuriyet Halk Unsurları e, O zamanki MIT e, Mahf neyse bizzat planlanmış olaylar değil mi Bunlar devletin belgelerinde var Eğer özür dileyecekse Dersim kadar tan olayı var Sabahattin Ali'nin öldürülmesi evet. Sabahattin Ali kim öldürttü Kimin emriyle öldürüldü Ankara e, Üniversitesi olayları yani 1963 kararnamesi ki yine başbakanlığı dönemine gidir Rumların tasfiyesine ilişkin. Gizli kararnamesi bakanlar kurulu kararı. Yani e, kadar çok mevzu var ki tabii ki ama yani bugün Can nokta tarihin, Cumhuriyet tarihinin e, en önemli meselesi olan Kürt sorununda yaşandıklarımız ve yani tabi şöyle bir şey yaşıyor ya Allah ne derler Kılıçdaroğlu'nun düşürmesin yani ailenin mağdur olduğu olaydan sorumlu partinin genel başkanı olmak kadardı yani insana e, gerçekten zor bir durum kolay evet, yani, bir şey yani, olmasa gerek eşinin eşiyle yapılmış olan e, Amber'in zamanının gazeteci yapmış evet. olduğu konuşmada Demiray Oral da alıntı yapmıştı taraf gazetesinden. E, dersimin çok acı bir tarihi var. Öyle büyüklerimiz hep anlatırdı. Kemal Bey'in babası 38'den sonra sürgün edilmiş. Evet, halası aileden 40 kişiyle birlikte götürülmüş. Derin izler bırakıyor tabii. Öfkeleniyorsunuz demiş. Öldürüldü öldürüldüler mi diye sorunca da evet diyor gözleri dolarak. Yani babası sürgün edilen ailesinden de 40 kişi öldürülen kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve Dersim e, olayı diye bahsediyor bu olaydan. E işte, ama bugün bu partinin e, bir kısmını ayaklandı değil mi bu Hüseyin Aygül'ün açıklaması sonucunda? Adamın işte partiden atılmasına kadar e, gerektiğine ilişkin... Rafları dedi yani kendi gerçeğiyle yüzleşme problemi var ve işte arşivleri aç demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de şeye Gürsel tekin başbakan yardımcısı ama yani baskın orında söylediği gibi şeye arşivleri aç, açıklaması çok tutarlı değil çünkü birçok belge zaten ayıklanarak, bir kısmı İş Bankası'nda yayınlandı. Mesela arşivlerin açılıp açılmaması değil ortada yaşanan bir gerçek var. Evet. Siyasi bir gerçek. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivleri açın açıklamaları günü kurtarma olayından başka bir şey değildir diyor e, baskın oranda. Ve ben... yani 30'ların ezberini bugün hala tekrar eden anlayışlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadıkça... Değil ana muhalefet olmak, muhalefet bile yapamazlar diye de... Yapamıyorlar zaten. Yani. Gizli geçen haftada bu şeyle. Yani bunlardan arınmadıkça bugün e, yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihine... E, Cumhuriyet Halk Partililer kendi tarihlerini bilmiyorlar. Bilmek e, de istemiyorlar galiba. İstemiyorlar. Yani. O önemli ama. Yani mesela e, bununla ilişkin e, kaç kişi bu tarihi bilir? 1947 Kongresi'ni tutanaklarını kaç kişi okudu? Yani bunu şey 47 kongresi de işin yani Cumhuriyet mağduriyetinin e, dinsel kesimi yani dindarlarla ilişkin muvaffazakarlıklarla, işte İslamla ilişkin hususlardır. Yani 1923 ile e, 47 arası uyguladıkları e, laiklik e, programının e, yüzleşmeye çalıştıkları bir şeydir. Gerçekten aslında şöyle ben bu, bu mevzuya bir tarihsel olarak değil bir işte gazeteci kimliğimle e, yaklaşık 30 yıldır okuyorum. E, bu 46-50 arasında Cumhuriyet Halk Partisi içindeki konuşulanlar başka bir hiçbir dönemde konuşulmamış. Hele bu dönemde kıyaslanamaz. Evet. 46-50 de çok ciddi bir ya biz ne yaptık bir bakalım faturaya diye bir şey var kalkış var bir de müthiş bir şey var yani bahşete ilişkin de epey ipucu var hatta müthiş yani insanın kabullenmekte güçlük çektiği şeyler mesela bugünkü radikal gazetesinde çok çarpıcı örneklerinden biri var Bölgeye genel müfettiş olarak atanan general Abdullah Alpdoğan Alpdoğan Paşa Seyit Rıza'nın kendisiyle görüşmesi için gönderdiği oğlu İbrahim'e astır veriyor. O zaman da Dersim ayağa kalkıyor. Böyle sayısız şey var yani. Yani e, bu işin laha e, ayağım beyan ortada. Pek çok şey yazıldı çizildi. Sadece bunu... Ha tamam, görüntüler bile var Giner arşivinde. Ee, Korkunç onlar, görüntüler de var. Evet. Dehşet yani, Aslında yani her şey türkülerde... alıyor e, yani. Orada yaşanan acının pek çok e, şeyi. Ama biliyor musunuz? Devlet tutmuş 37-38'den sonra... Bu Sılan Arşivinde bulunan e, bir, ya, inanılmaz bir propaganda ve beyin yıkama operasyonları yapılmaya çalışılıyor. Bir e, destan da e, hazırlamışlar. Bu Sılan Arşivinde o da var. Yani al, geldi devlet bizi adam etti kurtardı destanı. E, şimdi onu bulmak zor dört yüz arasında. Yani e, çok bu çok tabi. Çok acıklı bir durum ve biz kendi tarihimiz bu işi. Ee, yani işte, sol e, partiler solda yer alan e, pek çok e, düşünür açısından baktığımızda problemli bir alan olmuş yani buralara e, buralarla e, detaylı girenler Tabii ki çok e, cezalandırılmış bunların başında e, Abdul e, Beşikçi ee, anlat Bey lazım şirki, evet. İsmail Bey yani ömrünü Bu işlerle e, Önümüze sunduğu raporlar Yazılarla geçirdi Ve bunun büyük bir bedelini Ödedi hala e, Devam ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi e, Bununla yüzleşim e, Zor bir durum yani Evet ama bu yüzleşmeler yapılmadıkça genel olarak biliyoruz ki bu işlerin içinden de çıkılamıyor. Yani maalesef şeyi de biliyoruz genel bir eğilim olarak pek çok kesimlerinde insan topluluklarının işine gelmeyen gerçekleri kabul etmeme yönünde çalışan bir mekanizma tarafı da var beynin ama bunu aşmadan da gerçek dünyayla kavuşulamıyor. O zaman da şizofreni gibi ya da hiç anlamadığım konular bunlar ama gerçeklikle bir kopuşma yaşanıyor. O da çok sakıncılı herhalde. O da bitiriyor zaten. Evet. Yani bu ne olmuyor. Yani tüketiyor, tüketiyor karşı karşıya kalıyorsunuz bunların hepsiyle. Ve sonra da e, gerçekle bu derecede e, size yakınken, netken bunu hala kabul etmemek bitiriyor. O bir kişilik da... yarılmasına yol açıyor ya, herhalde. Ya. Evet peki bence süreyi de maalesef bitirdik. Bence burada durabiliriz. Çok acıklı bir durum aslında. Evet. Ama inşallah bu işin içinden de çıkılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir an önce gerçeklerle yüzleşip aslında gerçek bir muhalefetse dönüşmesi de fevkalade iyi olur memleket adına da. Yani evet. dolu düzgün evet. giden bir iktidarı da dizginlemeye dizginleyecek bir sağlıklı muhalefeti inşallah ben yanılırım yani pek öyle bir seçenek yoktur. Umudu kesmemek lazım. Çok teşekkür ederiz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık kaste. Evet, New Orleans'ın oralardan çok daha çok bilinen bir parçası var mı zaten yörenin bilmiyorum. Ben de Saints Go March'in. Evet, onu da çalarak devam ettik ve biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi bir konuğumuz var. Janson Ulgaz. Janson Leyla Ulgaz. Evet. Ee, hoş geldin Janson. Hoş bulduk. Evet, bu denizlerle ilgili pek parlak haberlerde almıyoruz ama neredesinden başlayalım? Öncelikle bu lüferle ilgili kampanyada bazı dedektiflik ya <gülüyor> yani yaptınız. Onun sonuçlarına bakalım istersen. Olur. Ee, şöyle bir özet geçeyim önce. Kampanyası da yavru balıklarla ilgili. Yani sadece lüferle ilgili değil Greenpeace'in <gülüyor> kampanyası. Ama e, son dönemde bu ara sadece neredeyse çinekop ve e, kraçe avladıkları için ee, buna biz de biraz yoğunlaştık çünkü devamlı ihbar geliyor gerek hani satıldığına dair gerek e, tutulduğuna dair En son gelen ihbar oldukça ilgi çekiciydi Poyraz 100 yüz kadar kasa çine kopu e, kayalıklarını oradan denize doğru boşalttılar diye Biz de bunu değerlendirmek için gittik oraya Gerçekten görüntü çok kötüydü. Hani... Fotoğraflarını evet. da gördüm insan dehşete kapılıyor. Ya evet yani o, o yani soykırım görüntüsü gibi gerçekten hani bunu söylüyoruz devam balıkların soyu tükeniyor diye ama bu kadar da olmamasını bekliyor insan. Gerçi biz bunun kim tarafından yapıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Çünkü biz döküldükten sonra gittik belgeledik durumu. Daha sonra da basına e, bilgi geçtik. Hani bunun gene avlanmasındaki asıl problemi e, ön plana çıkartarak. Çünkü yani bir kere balık denizden çıktıktan sonra zaten bir kere bile yavrulayamadan. Yenilse e, de dökülse de bir şey fark etmiyor. Evet yani ondan sonra yok işte hayır kurumuna bağışlansaydı bilmem neydi falan. ya. Yani. Evet daha iyi olurdu çünkü o ziyan görüntüsü çok içler acısı. Ama e, balığın tutulmaması gerekiyor şu anda. Yani e, en azından bir kere yumurtlayabilmesi gerekiyor. Ki bu 20 santim e, diye yasalarda bir limit getirildi biliyorsunuz bu sene. Lüfer için Lüfer. bu. Lüfer için bu. O da evet. çok gevşek bir limit galiba. Yani o, o da bizim aslında istediğimiz 24 santimde en az. Evet. Çünkü 20 santimde lüferin sadece %10'u üreyebiliyor. Yani e, 24-25 santime geldiğinde %60'ı üreyebiliyor. Yani tabii ki bu %60'ın üreyebilmesi stokların kendine gelmesi için daha önemli. E, ama o 20 santime bile şu anda uyulmuyor. Problem burada. Bunu paylaştık. Şu anda hatta çok e, güzel iddialar da var. E, Poyraz Köy Kooperatifi Başkanı bir açıklama yaptı. E, bunu sahil güvenlik ve jandarma döktü buraya diye. E, ben yani de Niye yapmış öyle? İşte yakalanmış denetimde. E, yakalandıktan sonra ceza kesilmiş bir de üstüne bunları imha etmek için dökmüşler diye bir açıklaması var. Belgelerini gösteriyorlar mı? ...işte valla bekliyorum ben... Kesinlikle. ...gösterirlerse ilginç gerçekten... ...ama sahil güvenlik ve jandarmayla şimdi... ...bir telefon görüşmeleri yaptım... ...onlar da kesinlikle böyle bir şey... ...olamayacağını söylüyor tabii ki... ...çünkü imha etmek diye bir şey pek yok zaten... ...genelde belediyeye kalıyor... ...daha sonra hani bu balık satılıyor... ...veya bağışlanıyor... ...satılırsa da karı gene devlete kalıyor... ...yani hani balık imha etmek diye bir şey... ...pek söz konusu değil aslında ama bakalım... ...göreceğiz... Evet. ...yani bu istanla e, kar amacıyla balık e, bütün standartlarını aldığın e, şeyinde altında kalan durumda evet. tutulmaya devam ediyor. Aynen. Yani bindikleri dalı kesmek aslında. Biraz çünkü yani bugün edecekleri karı yani ertesi gün önümüzdeki sene lüferi yani bu sene zaten lüfer kimse görmüyor. Görenler de hani böyle bayağı ateş pahası dediğimiz şekilde görüyor. Çinekop'un kilosu altı liradan gidiyor. Çinekop kalmayacak artık. Yani çinekop lüferin yavrusu çünkü zaten. Ee, iki sene daha belki tutulur. Herhalde ondan sonra bir daha kalmayacak diye tahmin ediyorum. Yani çünkü bu şekilde devam edemez. Çocuklarımız yiyemeyecek durumu değil yani. Yani çocuklarımıza kalmadı işte. Yani hani biz yemeyeceğiz. Evet bu ama başka alanlarda da benzer örneklerine rastladığımız bir şey. Yani çok şaşırtıcı değil. Çünkü genel kaç yıldır uğraşıyoruz işte bu iklim hı hı. meseleleriyle şirketler ve ticareti uğraşanlar için pek öyle gelecek orta vade bile söz konusu değil. Şu andaki maksimal karın maksimum karın halde edilmesi zorunlu görülüyor nedense bu yani şeyi değiştirmemiz. Zihniyetlerde çok köklü bir değişiklik yapmazsak Hı. bu şekilde evet intihar ama evet. öyle görünmüyor. Aynı şey orkinos için de geçerli biliyorsunuz işte bu cumartesi biten aykut toplantısı vardı Atlantik orkinosunu koruma için uluslararası komisyon. Ama İngilizce kısaltmasından galiba çok ciddi eleştiri aldığı için <gülüyor> Atlantik bütün Atlantik orkinosunu tutmak için uluslararası ee, komplo e, aynen olarak öyle. adlandırılıyor. Ee, i açılımını o şekilde de e, 2008'de özellikle bayağı öyle e, yapıldı. Çünkü kendileri bile itiraf ettiler. yani yaptı, Yapılanların e, bayağı bir yüz karesi olduğunu, hiçbir şekilde bir koruma kontrolünü söz konusu olmadığını 2008'de onun üstüne özellikle... Çevre koruma örgütleri tarafından international conspiracy to catch all tuna diye bir isim takıldı kendisine. Evet, peki ama tabii ki yani ne konuşuldu bu konferansta içerik olarak biraz da o konuda bilgi verir misin? Tabii şimdi bu konferansta genelde şu şekilde ilerliyor paneller var çeşitli balıklarla ilgili işte uyum komitesi var çalışma grubu var. Ee, bu şekilde değişik gruplar halinde ilerliyor. Buna 48 tane üye ülke var. Ve de gözlemciler katılabiliyor bizim gibi. Ee, toplantıda çıkan sonuç yani genelde şu şekilde tartışılıyor. İşte böyle bir şey tespit edildi. Bununla ilgili ne yapılabilir? Ee, veya ne bileyim elektronik balık avlama e, belgelemesi ne şekilde geliştirilebilir? İşte bilim komitesinin sunumları şeklinde ilerliyor. Bu sene e, gene çok şaşırtıcı olmayarak çok güzel, harika gelişmeler olmadı. E, kontrol mekanizmaları, takip edilebilirlik gibi ve de e, köpek balıkları için bazı güzel gelişmeler oldu. Ama onun dışında en e, komik olan şuydu. E, Atlantik e, Tunası'nı korumak için yani tropik e, orkinosu koruma amaçlı e, bir öneri, önerge. ...geliştirildi ve bu çok güzel alkışlandı. Bütün üyeler masanın etrafına ...bravo ne kadar güzel bir iş yaptık falan filan diye... ...birbirlerini alkışladılar. Fakat baktığınız zaman... E, ...bu şeyde... ...Greenpeace'in sayfasından aslında bu haritalara da... ...ulaşılabilir. Çok güzel gösteriyor... ...yapılan gelişmeyi gerçekten... ...tırnak içinde. E, 98 yılında alınmış bir karar vardı. Bu... E, ...Atlantik Okyanusu'nda... ...bazı yerler avlanmaya kapatılıyor... Stokların kendine gelebilmesi için 98 yılında yapılan daha sonra 2004-2008 arasında uygulanan başka bir şey geçildi Bunda neredeyse yarı yarıya azaltılmıştı bu alan Bu sene önerilen ve insanların işte oradaki delegelerin birbirine alkışladığı çok güzel iş yaptık diye ondan da ufak yani giderek sulandırıp daha doğrusu alan, evet. alanı koruma alanını evet. daraltıyorlar ve büyük de bir başarıymış gibi birbirlerini tebrik ediyorlar. Bilim Aynen. komisyonunun e, örneğin 2009 yılında bu Arket'e, Arket'in kendi bilim komisyonu söylediğine göre zaten bu e, Atlantik e, orkinosunun e, nüfusunun toplam nüfusunun boyutu orijinalinin yüzde on düşmüş. Evet zaten e, Durum vahim. Ya, kimin raporuydu tam hatırlamıyorum ama e, çok net olarak okuduğumu iyi biliyorum. Yüzde 10'u zaten büyük balıkların yüzde 10'u kalmış. kalmış. Evet e, bu, ya, bu e, böyle bir rakamı öğrendikten sonra zaten hemen kapıyı koşuyor. Sık çalılar arasında kaybolmak geliyor insanın. Aynen için. öyle e, yani büyük balıkların yüzde 90'ı çoktan avlandı. Balık stokların totalinde yüzde 75'i. ...tutuldu şimdiye kadar. Yani bayağı vahim bir durumdayız. Yani şu anda işte ne zamanla karşılaştırılıyor bilmiyorum. Buradaki alınan referans sene nedir ama... ...stokların toplamı derken... ...hani o referans seneyle karşılaştırıldığında... ...denizde dörtte üç oranda daha az balık var. Yani 2050'ye kadar zaten balık kalmayacak gibi bir... ...öngörü söz konusu... Yani zaten bütün büyük balıkların herhalde tuna yani orkinos da büyük balıklardan. Onun yüzde onu kalmışsa zaten evet. beslenme zinciri açısından bu hayatın sonu Hı -hı. anlamına gelecek ama hala pek idrak etmiş gibi gözükmüyoruz. Evet. Mesela şöyle ilginç bir anekdot gene toplantıdan. BBC'de geçen hafta bir makale yayınlandı. Ee, makalede açıkça işte şeyi gösteriyor bu gemilerin sinyalleri olmak zorunda bunlar kaydediliyor 6 saatte bir bu Orkino savcılığı yapanların. Ve e, Libya'da savaş devam ederken Libya'nın kendi ulusal sularında e, çok ciddi bir sinyal artışı görülüyor. Kara Aynen ha. öyle. Daha sonra bununla ilgili hani e, bir soru soruldu gene Greenpeace ve WWF tarafından. Hani e, bunun araştırılması gerekir diye. Libya dahil e, şey AB en güzel tepkiyi verdi. Onlar orada insani nedenlerle bulunuyor olabilir dedi e, yardım yapmak için. Avrupa Birliği değil, değil mi? Evet. evet e, Libya dedi o sıra NATO kontrol ediyordu. Her yere öyle bir şey söz konusu olamaz. Hani e, kaydedilmeyen yasa dışı avcılık gibi dedi. Fakat son gün kendisine e, istediği 2011 kotasını 2012 ve 2013'te kullanması isteği reddedilince tekrar bunu e, ortaya çıkardı dedi ama böyle de bir şey vardı o neydi falan diye yani ilginç tartışmalara konuşmalara e, da rastlanabiliyor genelde Düzme düz yani e, hırsızlık soygunculuk evet, Libya'da evet. savaş varken oraya e, işte bu Çökelmek yüksek tecizatla e, donatılmış AB donanması e, donanma diyoruz artık ona balıkçılık donanması gelip orada e, köküne Sıyı, <gülüyor> yani. Evet yani hayır tabii bütün bu ondan sonra da ne olacak bu korsanların hali ticaretimizi mahvediyorlar diye. Çünkü bütün o ticari filolar kendi sularında değil işte Afrika'da Somali'de vesaire. Satınma haklarını satın alıyor avlanma hakkını satın alıyorlar oradaki yoz devletlerden yozlaşmış devletlerden. Gidip satın alıyorlar ve e, oranın kendi balıkçısının e, avlanması e, engelleniyor veya kotaya bağlanıyor. Balıkçı yasak zaten çıkamıyor ama Hı. Alpa Aynen. Birliği gidip orada yapabiliyor. Ondan sonra da onlar da korsanlık yapınca tüh bu haydut bunlar filan diye. Zaten renkleri de siyah diye. Hı. Sinirleniyorlar evet. Yani bu son dar cemailin El Cezire'de e, gördüğüm... E, Dar Cemal çok yakından dediğimiz değerli bir gazeteci bence çok daha tamamını okuyamadım ama yani Kaliforniya Bilimler Akademisi'nin raporunu görünce zaten dünya okyanuslarının gerek bu işte balık avlanmasından daha doğrusu denizdeki bütün Evet. Varlıkların avlanmasından, kirlenmeden ve bir de tabii asitlenmeden, evet. iklim değişikliğine, küresel ısınmaya bağlı olarak asittesinin çok artmasından dolayı yani bitti bitecek durumları varmış. Yani acaba devrilme noktasına ulaşılıp, geri döndürülemez noktaya ulaşılıp ulaşılmadığı tartışılıyor. Tabii bu, bu evet. bütün hayatın da bitmesi demek aynı zamanda. Aynen öyle çünkü o... E bahsettiğiniz makalede aslında biraz şeyi de göre, görmek mümkün. Yani ekosistem öyle bir şey ki her şey birbirine bağlı. Yani mesela o makalede gene e, fikri alınan e, bilim insanlarından bir tanesinin şöyle bir görüşü var. Aslında e, kutup ayıları değil, deniz kaplumbağaları e, iklim değişikliğinin simge hayvanı olmalı diyor. Çünkü deniz kaplumbağaları e, ısıya göre cinsiyetleri belirlenen bir e, tür ve yani e, Üreme, üremeye devam edebilmeleri için belli bir dengeye ihtiyaçları var. Sıcaklığın belli bir derecede evet. olması. Evet ve da. şu anda bıraktıkları kumsallara bıraktıkları yumurtaların haşlanması gibi bir şeye e, şahit oluyoruz. Yani bu küresel ısınma dediğimiz kavramdan dolayı. E, onun dışında bu işte e, plaktonlar bir sürü balığın beslenme e, yani... Beslenme incinin en, en alt havukası. Ha? Gerçekten evet, öyle. Fitoplankton e, dediğim bitkisel şeyler. Aynen öyle. E, onlardan beslenen balıkların hayat tehlikeye girince daha büyüklerinin. e Ondan sonra insanların avladıklarının. Yani e, bunlar daha çok kutuplara doğru kaçtıkça belki hani kuzeydeki ülkeler biraz daha e, rahatlayabilir ama balıklar daha da derine kaçacak giderek zaten. Hani insanların en büyük derdi tüketim seyer o da baya bir tehlikeye giriyor zaten. Evet, yani devrilme noktasına da ulaştı mı ulaşmadı mı tartışması varmış. Ya dediğim gibi makalenin tamamını okuyamadım maalesef ama e, bir başka raporda, yalnız konumuz tabii denizle başladık ama Hı. Guardian'da 18 Kasım tarihli bir şey Hı. çıktı. Yani e, bu e, hayvanlar alemindeki bitkiler ve diğer türlerdeki e, bu tükenme hızıyla devam edilirse altıncı büyük yok oluş. Yani tarihte beş defa hayatın çok düşük bir seviyeye inip tekrar doğması olayları yaşanıyor. Bunlardan en beş tane büyük olanı vardı. Şimdi altıncısına doğru gidiliyor ve özellikle de hayat ağacı denen işte bütün şeyde dallara ayrılan olayda en vahim Yıkılma doğru da şimdi şeylerde bu amfibi, amfibik hayvanlarda yani kurbağalarda, semenderlerde, hı hı. sürüngenlerde filan görünüyormuş. Bu görülmemiş bir boyutta e, tükeniyorlarmış yani. Ya mesela şeyi söylemek gerekirse şu andaki karbon salımları yani bu derecesi bu, bu, bu derece yüksekte olması en daha önce sadece 20 milyon yıl önce olmuş. Dolayısıyla hani demin bahsettiğimiz şekilde okyanusların, denizlerin bundan etkilenmemesi söz konusu olamaz. Çünkü okyanuslar ciddi bir karbonları emme kapasitesine sahip. Evet, şimdi ememiyorlar işte e artık, artık bitiyor. asitleşmeye başlıyorlar. Yani hani kapasitelerinin çok üstünde bir karbon salımı söz konusu insan aktivitesinden gelen. E dolayısıyla okyanuslardaki bütün hayvanlar çok ciddi bir tehlikeye giriyor. E bununla beraber yani okyanuslardakiler girerken zaten karadakilerin girmemesi gibi bir şey de söz konusu değil. Özellikle bu anfibik anlar denen şeyler işte kurbağalar vesaire çok derilerini kullanarak yaşadıkları için nefes almada filan o, o nem filan çok hassas dengelere bağlı. Yani bir mikron düzeyindeki bir değişme bile onların bütün dengesini alt üst ediyor. Çok hassas bir deri. E, şeyleri var. Dolayısıyla bir hem yaşayacakları yer habitatları azalıyor. Hem iklim değişikliği ve bir de şimdi bir müthiş bir hastalık. E, fungus bir mantar hastalığından kırılıyorlarmış. Tabi onlar, onlar da belli bir şeyinde. Beslenme zincirinin önemli bir halkasını oluşturuyorlar. Bu karşılıklı senin de sözünü ettiğin Hı -hı. karşılıklı bağımlılık açısından hayat dokusunun çözümüne doğru da gidiyor. Bir, bir soru da ben sorayım peki hani bu kadar e, sabah sabah <gülüyor> kötü e, şeyle geldik, <gülüyor> haberle geldik. <gülüyor> Şimdi ne yapmalı ee, sorusunu sormak istiyorum mesela. Türkiye özelinde veya işte e, şeye katıldın sen, e, Aket toplantısına Hı -hı. katıldın. E, orada uluslararası e, düzeyde Hı -hı. sadece devletler yoktu eminim. Sivil toplum örgütleri işte gözlemciler Greenpeace, WWF olsun Hı -hı. başka örgütler de katıldı. Hı -hı. Onların getirdiği öneriler var mıydı? Ne yapılması gerekiyor bu gidişatın durdurulması için? Şimdi önce Türkiye özelinde söyleyeyim. Hı -hı. Türkiye özelinde bizim şu anda işte kaç santim nokta devam ettirdiğimiz bir imza kampanyası var. Bu da şunun için Türkiye'deki ticari balık türlerinin boylarının arttırılması gerekiyor. Önce ilk adım olarak yani bu lüfer için 20 santim arttırıldı mesela bu 25 santim olmalı. İşte kalkanınki 40 santime az. Yani 45 santim bunların olması gerekiyor öncelikle. Daha sonra avlanma tekniklerinin değişmesi gerekiyor. Yani e, ağ gözleri işte milimetresinden bahsediliyor veya şeklinden yani böyle bir pazar filesi düşünün çekince böyle daralır bütün baklava şeklindeki delikleri. Hiçbir balık kaçamaz bundan. Evet. Yani ağların bu şekilde değil daha geniş kalacak şekilde olması gerekiyor ki ufak balıklar... E, kaçabilsin böylece balıkçıların da yanlışlıkla tutulduğu hani bu bycatch denilen aslında hedef alınmamış diye tabir edilen e, balıklar da kaçabilsin balıkçılar da bu şekilde hani yok balığı dökmek olsun işte bundan ceza yemek olsun bunlarla karşılaşmasın tabii ki eğer hakikaten dürüst bir şekilde onları hedeflemeyerek avlanıyorlarsa. Ee, bu şekilde e, değişimlerin yapılması gerekiyor. Yani balıkçılık e, metotlarında Türkiye'de. Dünya özelinde orkinoslar söz konusu olduğunda ise e, öncelikle bu balık yığıcı cihazlar denilen cihazlar var. Bunların kullanımının bir kere kesinlikle... Nedir bunlar? Balığı belli bir yere toplayan şeyler mi? Evet ama bu balığı belli bir yere toplarken şöyle istatistik olarak bakıldığında e, çok ciddi bir... Bycatch gene, yani, yani hedef alınmayan balıkların oraya toplanması. İstenmeden on, tutulması. istenmeden tutulması. Normalde serbest yerlerde tutulan Orkinos'a göre çok daha küçük boyda Orkinos'un toplanması gibi e, durumlar söz konusu oluyor. Bunların olmaması gerekiyor. Ve Orkinos avcılığının stoklar düzenine kadar kesinlikle durması, daha sonra da e, sadece küçük boy tekneler tarafından yapılması gerekiyor. Hı hı. Bunun dışında elektronik belgeleme sistemlerinin olması gerekiyor. Hani birçok şey var yapılması gereken. Ee, bize bir AB delegesi daha sonra gelip çok negatifsiniz hani dedi. Toplantıdan sonra. Ondan AB'den sonra... geldiği zaman bayağı ciddi alınacak bir uyarı olmuş gerçekten. gerçekten. Çünkü balıkçılık konusu Avrupa Birliği'nin hani e, utanç politikalarından bir tanesidir. Tabii tabii. Daha sonra şey dedi. E, söyleyince hani böyle böyle gelişti olaylar diye size demin anlattığım şekilde... E, Roma bir günde inşa edilmedi dedi bize. Hı. Biz de hani belki 20 yılda diye sorduk ama böyle komik anekdotlar gelişiyor. Yani hani daha hızlı karar almaları gerekiyor hükümetlerin. Şu an karar alma sürecinin yetersiz olduğunu söylüyorsun. Ya karar filan aldıkları da yok zaten. İşte gördüğünüz biraz önce mikrofon dışı konuştuğumuz gibi yani iklim değişikliğiyle ilgili artık... Yani dünyadaki en son beklenebileceğimiz şeyden enerji şirketlerinin sözcüsü olan Uluslararası Enerji Ajansı 4 sene nez var yoksa bu iş bitmiştir dediği halde 4 seneden önce 5 seneden önce hiçbir karar alamayız diyorlar Durban'da. Şirketler ve onların yanındaki hükümetler dolayısıyla evet. Avrupa Birliği'ne de pek bir <gülüyor> yani çok fazla kızamıyor insan genel bir Şeyden sonra evet yani durum vahamet arz ediyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ve bu mücadeleye de devam edeceğiz. Aynen. Çünkü bizim elimizdeki tek araç da bu işte. Bu mikrofon ve böyle örgütlenmeler Aynen. zihniyeti değiştirmek için. Peki Cansın çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Cansın Leylim Ulgaz'la yavru balıklardan başlayıp hayat dokusuna kadar uzanan... E, ...ve ICANN toplantısını da içine alan bir ne olacak denizlerin ve hayatın hali konuşması yaptık. Evet bitiriyoruz bugün de programı. Colin Hawkins'in de doğum günü 1904'te doğmuş. 1969'da 65 yaşında hayata veda etmiş... Ve çok önemli bir saksafoncu, aynı zamanda aranjör, caz müzisyeni. Onun bir Jobin, Antonio Carlos Jobin bestesi Desafinado'yu, Bostanova üzerinde yaptığı bir çalışmayı dinleterek de bitiriyoruz. Onun da doğum gününü kutluyoruz. Desafinado, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık gazete.